Allah Teala'nın Kitab-ı Aziz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yehibbukumullah ve yaghfirl lekum Vallahu gafurur rahim. Sadakallahu'l azim. Aziz ve nezih Müslümanlar. Nur-u iman ile kalpleri münevver. Rahman'a secde etmekle alınları Eser-i secde ile süslenen Hakk'ın cennetine talip, rızasına, ragip, cemaline aşık olanlar. İlk hafta aynı ayet-i kerimeden Gülistan'dan bir ufak bir gonca olarak size bazı ayet-i manalarından denizden bir katre şemsten bir hüzme kainattan bir zar olarak taklim etmiştik. Yine aynı ayet nasibimiz kadar söyleyeceğiz. Sen de nasibin kadar dinleyecek ve anlayacaksın. Gene nasibin kadar amel olacaksın. Allah bize söyletmek, aynı zamanda size dinletmek ve anlatmak ve aynı zamanda her iki müzede içtiklerimizle, ihlas ile amel etmek ve hak kazanan Zümre'ye nail olmak nasib nasibimizle meseleyle. Amin.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 Diploma alsın, cahildir yine. Alim diye Allah'ı bile ya derler. Allah da Allah ile bilinir. Allah ile arası hoş olmayanlar Allah'ı bilemezler. Bildik zannederler. İsmini bilirler. Ne haşyeti, ne muhabbeti kalplerinde vardır. Belki isimleri ağzında. Bu sıfatta münafıklara ayettir. Münafıkların Allah Allah'a imanları dilde... Olup kalplerinde hiçbir şey yoktur. Müminlerin İsmullah dilinde Haşyetullah ve Muhabbetullah kalbinde yani Allah korkusu ve Allah sevgisi kalbindedir. Müminlerin sıfatı budur. Münafıklar lisanları ile Ve minennâsı men yekûl âmennâ billâhi ve bil yevmül âhir ve mâ hum bi müminin diyor Allah Allah. imanını kabul etmiyor. Bir takım insanlar vardır ki biz Allah'a inandık derler. Kıyamet gününe inandık derler. Fakat onlar mümin değildir diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Ben söyleyeyim Kur'an söylüyor yani. Onlar huda yapıyorlar. Çünkü neden? İnsanların da Allah esması var. Kalplerinde ne haşetullah ne de muhabbetullah var. Ne de Allah'a iman var. Böyle olunca iş bu kararla iş kalmıyor ki bu dünyanın üstü olduğu gibi altı var. Buraya gelmenin bir maksadı vardır. Buraya biz için getirildik, ve için buradan götürülüyoruz. Niye geldik? Niye gidiyoruz? Kim getirdi? Kim götürüyor? Niçin getirdi? Niçin götürüyor? Burada yemek, içmek, büyük büyük emeller beslemek gayet de kolaydır. Ama işin bir gün bir gün var ki bir gün o gün mutlaka açılıp gelecektir. Yani bina yıkılacaktır. Yapılan yıkılır. Toplanan dağılır. Doğan ölür. O günü çatacaktır. O gün çattığı vakitte o vakit hayatın manasının ne olduğunu anlayacak ama işten geçecektir. O vakit vah! Keşke bilseydim diyecek. Cahil kalmasaydım. Allah'ı bilseydim. Allah'ı bilseydim. Allah'ı bulsaydım. Allah'la Allah olsaydım. Ey Arifler, Hakk'a talipler, Muhammed Mustafa'ya gönül verenler, Allah'ı sevenler. Allah insanlara uzun uzun soru sormasa da şu soruyu sorsa. Yani sana bana, daha Hazreti Adem'den kıyamet gününe kadar gelecek olan insan insanoğullarına uzun uzun sorular vardır, sualler vardır, hesaplar vardır. Hatta yaz gününde içmiş olduğun soğuk suyun hesabı sorulacaktır. bedavaya konuştuğun sözün, kelamın hesabı sorulacaktır. Gözünle hainane baktığın, yapamadın ama hainane baktığın gözünden, onun da hesabı sorulacaktır. Allah alimdir, Allah basirdir, Allah semidir, Allah işdir görür, bilir Allah. Uzun uzun var ama şu soruyu soracak Allah ne cevap veririz acaba? Bir veliullah bir vaiz efendiye sormuş bunu. Vaiz, kıyamet gününde Allah'ın kullara soracağı soruyu soralıyormuş kullara karşı. Allah şunu soracak, bunu soracak, şunu soracak, bunu soracak. Hatta gene hadisle sabit. Bir ayak bir yerden bir yere gitmez. Resul-i Ekrem söylüyor. Resul-i Ekrem kim? Bütün peygamberlerin seyyidi, efendisi, Allah'ın sevgilisi, bu kainatın sebebi, Hz. Muhammed. Senin peygamberin, benim peygamberin, senin sevgilin, benim sevgilim, Allah'ın sevgilisi. Allah'la orada iştirak ediyoruz muhabbete. Eğer peygamberi seviyorsa. Allah'ın sevdiğini seviyorsun bak. Düşün, konuştuğumuzun manasına in. İşitin ilimdeni amel ettin. Ne yaptın iştiyle, ilimle. Ömrünü nerede kocattın? Nerede kocattın? Saçın, sakalın nerede ağırdı? Belin nerede büküldü? Günahta mı, sevapta mı? İki. Gençliğini nerede geçirdin? Parayı nereden kazandın? Nereye sarf eyledin? Bu herkese sorulacak efendim. Bu herkese. Her imtihanın soruları gizlidir. Bu sorular aşikardır Hazırlan soruların cevabına. Düşün hazırlan. Vallahi rebillahi sorulacak. Muhbir-i Sadık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber veriyor. sultan embiya, Enbiya, Nebilerin Sultanı böyle haber veriyor. Kainatın Efendisi böyle haber veriyor. Ben efendim herşeyini inkar edemem dediğim vakitte Kur'an sana cevap veriyor gene. Biz kıyamet günde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz, ayakları şahitleriz, tanıklarız yaptıklarımızla. Nerede? Sûre-i Yasin'de seni bildiği yerde söyleyeyim. Çok yerde var Kur'an-ı Kerim'in kaç El yevme nahtimu ala Biz o günde onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellime edihim ellerini konuştururuz. Ve teşhedü erculuhum. Ayaklarına tanıklarız, şahitlarız. Bir makanı yağma dün yaptıklarım ben. Dilin söylemeyecek, elin, efe, el söyler mi? Söyler kardeşim. Artık inkar kapısı kapandı. Görmüyor musun? Nice cinayetleri, failleri söylemiyor ama elleri söylüyor. Tuttuğu yerden buluyorlar işaretiyle. Misal ne veriyorum dünya yüzünde? Bunu insanoğlu yaparsa... İnsana halka Allah neye kadir değil. Dili konuşturan eli bir konuştura birader. Allah kumu un yapar, unu kum yapar. Allah suyu ateş yapar, ateşi su yapar. Alettirik ateşten sudan çıkmıyor mu? Alettirik ateş bak sudan çıkıyor. Allah müminden kafir kafirden mümin getirir. Allah ölden diri diriden ölü çıkarır. Allah azizden zelil, zelilden azizi yükseltir. Akıllı başına al. Kendisinin düşüncen senin terazinin Allah'a sen kudretini basın, Teslimiyet şarttır. Allah'a teslim ol ki salim olasın. Kalbin selamet bulsun. Hem kafan hem kalbin selamet bulsun. Tam bir teslimiyetle Allah'a teslim ol. Allah der. Allah. dilinde olsun. haşiyeti ve muhabbeti kalbinde olsun. Baiz böyle sayarken, bir veli oradan geçiyormuş Cüneydi Bağdadi Hazretleri seyyid Taif'e. Demiş ki Vaiz Efendi, Allah demiş, şimdi ben aynı şeyi size soracağım. Ve bize soruyorum, kendi kendinimize. Bu kadar soru sormasa da Allah bir soru sorsa insanoğluna. İnsanoğlu bu soruya ne cevap verir? Bu soruyu neyle yanıtlar demiş? Ey Beni Adem, ey oldu demek yani Beni Adem. Ey Adem oğlu, ey Adem. Ben seninleydim, sen kim dendin derse. Sen ne cevap vereceksin? Allah bizle beraber. Sen hakikaten uzaksın. Ve akrab akrabiyleyhi min Biz size, burada taziyim için. Biz size, sizden yakınız diyor Allah. Senin can damadından, şah damarından sana ben daha yakınım. Biz daha yakınız sonra diyor canım Nerede olursan ol, kim olursan ol. Ben seninleydim, sen kiminleydin diye soran cevap vereceksin. Hiç unutma, nereye gidersen git, ne yaparsan yap, Allah görüyor ve biliyor senle beraber. Bir şey, ondan bir şey saklayamazsın. Şimdi gelelim biz dersimize. Bu işte bu alemde rahat yani imana girdiğimiz gibi ahletli saadet ve refaha ve necaata girmek istiyor muyuz? İş böyle gitmeyecek hep. Bu dünya aleminde hakaret nazarıyla baktığımız fakirler, yoksullar. Çünkü imansız bir gözü vere bakabilir yoksula. İmansız bir göz böyle bakar yoksula, fakire. hakaretle bakar. Yetime hakaretle bakar. Hak gözüyle bakarsa eğer haklı göz bakarsa... hakta Teala bunu fakir etmiş. Bana nimet vermiş. Ya Rabbi sana şükürler olsun der. Ve kendi rızkından bir miktarında ona verir. ihsan eder. Çünkü imanlı şefkatli bir kalptir. O kalpten artık, imanlı kalpten şeytan çıkmış oraya Rahman hazır olmuştur. Oradan daima rahmetünü Ahiret aleminde bu dünyada hakir gördüğümüz zatın bazılarını görenler hani biz görmüyoruz elhamdülillah. Görenle o hakir görüğünde o zatın sultan görecekler ahiret aleminde. Bu böyle olacak. Şimdi bir sahne vereceğim sana. Onun için söylüyorum. Bu alemde de gene imansız göz yüksek zebatı görüyoruz. Zenginlikler, teresler, metresler, efendim hususi arabalar şunlar. Benim servet düşmanı değilim hani yani. Bir adam imanlı olursa serveti olabilir. Allah'ın emri yerine gitti sonra ne kadar güzel bir şey. Hastane sadaka olur, cami servet olur, yol servet olur, kuyu servetle açılır. Hayır, eleme şart şart değil. Bazılar servetini İbadullah'ın iffet ve hızıyla oynamak için sarf ediyor. Bazısı var, ibadullah'ın rahatlığı sade için servetini sarf ediyor. İkisi bir olmaz tabii bunun. Acaba izah edildik mi? Bu alemde birçok yani gördüğümüz, gör, görülen böyle, hakikaten <gülüyor> orada yüksek olduğunu göreceğiz. Bir de çok böyle burada görme zatı göreceğiz. Ayak altında yılanlar gibi sürünecek bunlar. Olcanlar gibi, akrepler gibi sürülecekler yüz koyu mahçelerinde. Hatta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bunu sormuşlar. Fetehtuna efaca. Ya Resulallah bu et fetehtuna efaca ayeti genelde ne demektir? Efendimiz ağlamış. Salandı enesini Mali kazıtları. Ağlamıştı Nafi Eyvanda. Gözlerinden sıfır sıfır yaşlandık bir iclanesini. Bir emri mühim sordun. Ya Enes bana demiş. Benim ümmetim 11 sınıf üzere kalemden kalkar, bahçere gider. Bir kısmı işte bu yüz üstüne yılanlar yüzsünerek giderler diyor. Demişle ya Resulallah demişler nasıl adam yüzsünce gider yürür de. Yılanları görmüyor musun? Allah niye halkıtı yılanları, solcanları? Onların remzi onlar işte. Onları gösteriyor Cenab-ı Allah burada. Bir kısmında var ki ayın olmuş gibi onları nurlu, gönülleri parlak, yüzleri nur içinde, lisanları tevhidle süslenmiş, gönülleri açtı ı Muhammed'le tezyin olmuş. Resul-i Ekrem'in sancağı altında melekler etraflarını çevirmişler, te tekbir-i tahriye gidiyorlar sırtlarında, libası cennet giydirilmiş kendilerine, ikram edilmiş. Çünkü dünya aleminde hayatlarının manasını düşünmüşler, anlamışlar. Ve ona göre hayatlarını uydurmuşlar. Allah yoluna baş koymuşlar. Allah'a secde etmişler. Allah'a rükû etmişler. Allah'a tesbih etmişler. Allah bunların yaptığı bu efa'li boşa mı çıkartacak diyorsun yani. Kafirin yaptığı küfür yanına ker, Zane'nin yaptığı küfür yanına ker, Müslümanlar yapmış olduğu ibadetlerine yorgun, yorgunlu, yorgunluk, yorgunluk mu zannediyorsun yani. Herkes yaptığını bulacak ve görecek. Bitti o kadar. Şimdi müsaade veriyoruz. Sahabeden Geçen hafta şey bu muhabbetten artmıştık. Sahabiden Sevdan radıyallahu anh bir köleymiş bu. Zahirde köle hakikaten bir sultan. Köle malum içinde kölelik var. İnsanlar hayvan gibi alıp satıyorlar. İslam dini bunu kaldırmak çok istedi. Hatta bazı insan günah işlediği vakitte. Rikat koydu ortaya, yıkan manası köle azalt etmek, günahın aklı için. Bu şartları koydu böyle, İslam değil ki, köleliği kaldırar diye. Fakat karıştıran da hulku düvel, köleliği kabul etmiş, mecburen karşıladıyordu. Bu sevman olayla haspleri, günden güne sararıyor, soluyor ve zayıflıyordu. Konuşmuyor da, ekseri resul Ekrem'in kapısı önünde oturur, resul Ekrem'in giriş ve çıkışlarında bu varak cebalini nezar eder, ve yüzünü yerecek ve ağlardı. Bir gün Resul-i bunun bu halini gördü. İni dinle. Müjde vereceğim sana. Gene müjde veriyorum? Geçen hafta verdiğim diyor. Geçen hafta ne dedi Peygamberimiz? O Arabi'ye. O Arabi ne dedi Peygamber'e? Ya Resulullah dedi benim dedi böyle çok çok ibadet ve taatım yok dedi. Beş vakit namaz kılarım ben dedi. Senede bir ay oruç diyorum dedi. Zekatımı veririm işte. Neyse İslam'ın şeyi ondan fazla ibadetlerim yok benim. Ama Allah ve Resulü'nü severim dememiş miydi ki? Söylemiştim size ben. <Gülüyor> Resul Eklif'in o Arabi demiş cevap olarak? Ey Arabi, müjdesi olsun sana. Kişi sevdiğiyle beraberdir. madem ki Allah ve Resulü'nü seviyorsun sen, sen Allah ve Resulü'yle berabersin. Bitti. Şimdiki bu o zat da o Sevan Hazretleri sararmış yüzünü solmuş. Yani <gülüyor> Efendimiz birini <gülüyor> gördü. Seyvan senin halin nedir böyle? Ne kadar sarardın? Ne kadar zayıfladın? Nedir şeyin? Bir şikayetin mi var? Söyle bakayım bana deyince Seyvan Hazretleri kol verdi gözyaşlarını. Asada ağlamaya hıçkıra hıçkıra. Ya Resulullah benim bir düşüncem var ki kainatta hayatta. Nedir o? Seni o kadar seviyorum ki seni bir an görmesen ben ölürüm. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek gibisin benim. Bu insan bunları almazsa yaşayamaz değil mi? Seni ben görmesem ölürüm ya Resulallah. E peki, nedir bunun maksadın, bundan maksadın ya sevva? Ya Resulallah dünyada biz böyleyiz. Ahiret aleminde ben köle bir insanım ve fakirim ve garibim. Elbet ki senin makamına ben çıkamayacağım. Senin makamın peygamberler makamı ve peygamberlerin de en yüce makamı Habibullah İbrahim Halilullah Muhammed sallallahu aleyhi ve Habibullah manası ne demek biliyor musun? hadi söyleyelim söyleyelim geçmeyelim Halil istediğini Allah'tan alan Halil istemeden alan Halil denilen cevap dost demektir Allah'tan ne isterse Allah onu mahrum etmez verir. Bu halil. Makam-ı haliliyet bu. Makam-ı halibiyet istemeden alır. Allah istemeden verir ona. Onun için bak şimdi Musa peygamber Rabbişrahli sadri diyor. Yaratı dedim sadırımı şerhet diyor. Habibi i Huda Muhammed'e gelince Eş'elemme şahleke vak diyor. Senin bir sadırını şerhetledik mi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem halilim? İstemen peygamberlere en yüce makamına seçeceksin çıkacaksın ya. E biz köleyiz ve günahkarız be. Ondan insanlarız yani. Bizim makamımız senden ayrı olacak. Ayrı olunca ben seni göremeyeceğim ahirette. Benim halim ne olacak bunu düşünüyorum de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu söz üzerine Efendimiz de tüyleri ürperdi Cenab-ı Peygamber'in. Ve derhal Cebrail nazil oldu. Derhal. Şu ayeti getirdi. Ülaike en amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedayi s-salihin ve hasine ülaike refika. İşte dişen haftaki hadisin ayeti bu. Onlar kim ki nebileri seviyor, şehitleri seviyor, sıddıkları seviyor, salihleri seviyor, onlar onlarla beraberdir. Herkes sevdiği haç olacaktır. Onun üzülmesin Sevda'n Habibi Muhammed, Sevva'nda seninle beraber. Köle olduğu halde. Acaba atabildik mi? Müjde verdiniz size Müslümanlar. Şimdi ben size demiştim ki dostluk, dostluk üç nevi, düşmanlık da üç nevidir demiştim. Onu tarif edecektim, onu tarif edeyim inşallah. Artık hala sıcak ama beni affedin. Güneş grubu veriyor. Sonra yolculuk hazırlayıp yaklaştı bizim. Çizmelerin siktir kayalımıza. Bir kimse bir kimseyi şu şekilde sever. Efendim evvela sevgi Allah için olacak. Güzelliği için, gençliği için, parası için, efendim, menfaati için, rütbesi için olmayacak. Allah için sırf. Allah, Allah rızası için. Allah için olacak sevgi, muhabbet. Hatta bir mümin, bir müminin Allah rızası için onun hatırını sormaya gitse... ...her gittiği amel şeyine... ...uhre sefabı verir, adımına. Allah için olacak. Müslümanlıkta her ibadet... ...her taat Allah için olacak. Böyle yapanlar kazandılar. Öyle yapmayanlar... ...kullar görsünlüğü yapanlar... ...onlar kaybettiler. Onlar müşrik oldular, şirke düştüler. Ecirlerini, ...amellerini göstermek istediği kullardan... ...olmaların için Allah'ınlarına emredecek gününde. Senin cömertliğini görmesini kullar değil mi? Kullar gördüler sana cömert dediler hadi. Şimdi mükafatını al bakalım onlardan sana bak. Onun için namaz, oruç, zekat ne yap? Hayır hasenat da Allah için yap. Gösterisini sakın yapma. Riya olur. Riya olur. Riyada şirki hadiyi vardı. Yani bir de var ki insanlara önder olmak. Hayır da önder olmak. Ona müsaade, müsaade etmişler ya. Mesela bir hayır yapacak bir yerde evveler sen çıkıyorsun sen veriyorsun. Bu da halka gösteriş için değil, Allah'a teşvik için Allah rızasına. O vakit müsaade edilir. Anlatabildim mi? İnşallah anlatmışımdır. Geçiyoruz. İki Bir, evvela Allah için sevgi muhabbet olacak. İki, öyle seveceksin ki sevgi şöyle olacak. İçtiğin su, aldığın hava, yediğin ekmek. Onun gibi. Bunların birini almasan yaşayamazsın hayatta. Sevgili arkadaşını, sevgili ahbabını bu şekilde sevmen lazım. Bu muhabbette Resulullah'a lazım. Böyle bir muhabbette peygambere bağlanacaksın. Ki Resulullah daha dağılır <gülüyor> olasın. Acaba anlatabildim mi? Yani bir gün akşam olduğu vakte yatağına girdiğin vakitte şöyle bir düşün. Bugün Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'e kaç defa salavat-ı şerife e Çünkü sen sevdiğini daima dilinden düşürmez. Dilinde zikreder sevdiğinin ismini. Hatta birisi ansa gayet memnun olur. Onun için biz Allah'ı unutarak Allah'ı zikretmiyoruz ki. Müminler niye ediyoruz Allah'ı? Sevdiğimiz için zikrediyoruz. Biz zikreyince Allah da bizi ediyor Zahir ve Mesul aynı oluyor. Peskürüne, eskürükü. Karşılık olmuyor iş zatillerimize. Sevdiğimizden zikrediyoruz Allah'a. Sevdiğini çok zikredeceğiz. Zikredersin ve edilin istersin. Ah isini ve ansalar dersin. Kendini anarsın, kanmazsın da bir de kulağından dinlemek istersin. Kulağında var ailede çünkü ailede. Sen bakma bazıları diyor ki yalnız gizli olsun diyorlar. Olmasın gizli hep. Bazen gizli ağaç işçi efterdir. Bazen ağaçkar efterdir. Kula, vardır. Bir adam gizli Kur'an okuyabilir ama kulak bundan mahrum olur. Bir de kulakla kuran Kulağı dinlersen kulağından bundan mütelezziz olur. Neler söylediğimiz şey ama inşallah alanlar almıştır. Resul-i ve dostlarınızı böyle seviniz. Bunu sevmek için de şartlar vardır. Çok dikkatli konuşayım sözlere. İnsan bir kimseyi bir kimse zorlan sevemez. Muhabbet, aşk insanların iradesinde değildir. İradeyi yüzüyle değildir. İradeyi külliyedir. Mesela bir adam Allah'ı nasıl sever? Allah'ı kulu sevmeyince. Buna inkaim yoktur. Evvela Allah'ı kulu sever. Sevdikten sonra kulun kalbi Allah'a döner. O Allah'ı sever. Ama bunun şartı vardır. Nedir? Kul Allah'a ibadetmeye etmeye başlar. Bu ibadete beraber ki pek muhabbetli olmaz ama o, o ibadet hakkın muhabbetini eder. celbeder. Celbedince Allah kulu sevdiğini kulda Allah'a sever. Acaba anladın mi? resul de böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber seni nasıl seveceksin? Evvela sünneti semiyesine. Adetleri nedir? Neler yapmış? Ahlakı nasıldır? Bunlara raya ederek onun ahlakıyla yürümek. Hatta hatta Mubal ayaklarının nasıl attığı yere öyle ayağını o şekilde yürümek. Görüyor musun İmam-ı mali ne kadar peygambere tabi olmuş? Ama kıyamet gününe kadar ismi rahmetten yâdediliyor. Peygamberimizin hürmetine. Medine'yi i Münevvere ayağına ayakkabı giymemişiz. Resulullah'ın bastığı yerlere ayakla basarım diye, hürmetistik olur diye. Medine şehrin içerisinde hiçbir zaman ateş bozmamış. Peygamber'in bastığı yerde ateş bozulur diye. Hep Medine haricen çıkarmış. Fakat İmam Malik ayağını böyle çıplak gezdiği için Medine'nin köpekler de Medine şehirinde pislemişler. İmam Malik ayağı kirlenir diye. Allah Allah. Yalnız ona mı? Hayır. Beşir Hafika öyle. Allah'tan Bağdat ilahetinde yaşamış. Serhoş kendisi evvela dinayette. Serhoşmuş kendisi. Sonra serhoş olmuş. Evvela seri boşmuş. Sonra serhoş olmuş. Bir gece geliyor yolda, meyhane toplumuş oldu, şalgı çalmış, topa bir paralarla gidirken yolda ayağı takılmış, yere düşmüş, yerde bir Besmele-i Şerife görmüş. Toprak içerisinde okumuş. Bismillahirrahmanirrahim. ''Aman ya Rabbi Allah'ın isimleri yere mi demiş. Ağlamış, ağlamış, ağlamış, öpmüş, başına koymuş, kazandığı parayla gitmiş, o besmeleyi temizletmiş, üzerine kokular sürülür. ''Nereye koyayım?''ni, ne? ''Yutayım.'' demiş, yutmuş. O akşam Allahü u Teala verirmiş, kendisine ''Benim ismimi Ali kıldım, Beşir de seni Ali kılacağım.'' demiş. ''Ayağına ayakkabı giymez şehrinde, şehrinde, bir vadaş şehrinde, şehir şehrinde.'' Köpekler bir defa Bağdat vilayetine Beşir hafirin sağlığında pislememiştir. Şimdi ayağı, ayağına boğazırız diye. O gün köpekler pisleyince bilmişler. Eyvah Beşir öldü demişler. Beşir oldu, ölmedi. Asikler ölmez. Olur. Hayvan ölür. Allah. Halk ondan bilmişler. Köpeklerin pislediğinden bazı. Eyvah demişler. Beşir oldu demişler. Oldu. Allah'a vuskat buldu. Esri Resul-i muhabbet. Böyle olacak muhabbetimiz Allah ve Resulü'ne. Sevdiklerimiz de böyle olacak. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su gibi. Bir muhabbet daha var, o düğün muhabbet. Ona muhabbet demezler, ona ihtiyaç derler. Helal olan muhabbetimiz gibi, sıkıntımız olduğumuz dostumuza gidiyoruz istemeye. O, dostunu alamıyorsun ki sen ihtiyacını görmeyi diyorsun. işte. ihtiyacı olduğu Allah'a yaşayanlar bunun gibidir. İhtiyacı olduğu vakit Allah'a yaşayanlar, peygambere yaşayanlar bunun gibidir. Hala i gibi. Estağfurullah yazdığına tuğduyla. Misalim gayet kuvvetli. Kimse de kuvvetli. Kimsenin inkar edemez. Artık e, düşmanı da anlatalım. İkrensini söylerim. Kafir kişinin söylemeye lüzum kalmaz. Seni severim. Ey muhatabım. Ey Allah seni severim. Seni sevenleri severim Allah. Seni sevmeyenleri sevmem. Muhabbet üç nevi oldu. Ey Allah seni sevmeyenleri sevmem. Seni sevmeyenleri sevenleri sevmem. Seni sevmeyenleri sevmeyenleri severim. Seni sevmeyenleri sevmeyenleri severim. Üç nevi. Kavradınız mı? İnşallah kavradık. Muhabbet üç nevi bu şey. Hem Muhammed'e ümmet ol, hem Ebu Cehil'e silah ver, böylesi muhabbet olmaz. Bir daha söylüyorum. Sonra pişmanlık, pişmanlık günü gelmeden, tırnaklarımızı yolmadan, parmaklarımızı ısırmadan, saçımızı, sakalımızı yolmadan aklımızı başımıza alalım. Ahiretin tarlası burasıdır, buradan al götüreceksin? Orada bir daha olmaz bir şey hiç. Bir Resulullah'ın, Allah, evvela Allah'ın son Resulullah'ın merhametine kalmıştır. İmanını götürdünse eğer, Allah imanını kabul ettiyse, şefaati Resulullah ile belki kurtulursun. Eğer imansı gittinse, dünya dolusu altın dağlar peşinden yüz bin hatim okutsalar, beş bin mevlüt faydası sana olmayacaktır. İmanın yoldaş, aşkın sırdaş, Okuduğun evrâd-ı eskarın kalbinin kabrinde sana yoldaş olsun. Aivalı salihatın sana yoldaş olsun. Ey Allah, seni sevenleri severiz, seni severiz. Seni sevenleri severiz, seni sevmeyenleri sevmeyiz. Tam kamil bir muhabbet. Seni sevmeyenleri sevmeyiz. Seni sevmeyenleri, sevenleri sevmeyiz. Ve seni tanıyanları hiç değmeyiz ya Rabbi. Bu da düşmanın üç nevidir. Kesiyoruz. Allah cümle ümmeti Muhammed'i kalplerinde kin, adalet bırakmayıp sırf kalplerini aşkullah, muhabbetullah ile memlu eliye ve cümle ahir kelamımızı kelime-i tevhid, Kur'an'ı mücideliye. Wallahu yedülâ darisselam ve ihlime inşâülâ sırat-ı Efendim bazı mutbeyi biz böyle biraz uzatıyoruz. Ben de aslında çok konuşmak istiyorum ama belki üzerimde işçilerimiz var, memurlarımız var içerisinde. Vaziyelerin geç kısa geçiyoruz böyle. Hani gayem de şudur. Buraya gelip de böyle boş gidip gelme değil. Bir şey öğrenelim. Hem Rabbimiz'e ibadet edelim, hem bir şey öğrenelim. Maksat da budur. Ve öğrendiğimizde de kalmayalım. Öğrendiğimizde öğretelim etrafa, bildiklerimizi, evladı ayalimize, ailelerimize, çocuklarımıza, teycelerimize, havalarımıza. <gülüyor> Peki böyle fazla biraz konuşuyorum. Terliyorsunuz, sakın üzülmeyin terliyoruz diye. Allah'a kaseme derim ki bu sıkıntılarınız sizin karşılığında, yarın yövmü kıyamette insanlar bireyak bin bire bela üzerine olacaktır. Kimisi göbeğine kadar, kimin dizine kadar, kim göğsüne kadar, kimin başına kadar ter işine ter terlerde kalacaklardır ya. Yani. Fakat Allah için terleyenler, Arşin gölgesinde dirler. Resulü Ekrem'in ciğavadındadırlar. Senin niyetin ahali sen olsun, sana kâte girecektir. Bu da bir ibadet ve taattır. Onun için sakın bana sıkılmayın efendim fazla o komşuları bizi bu sıkıştırıyor, sıkılıyoruz. Benim derim sıkın aklına böyle şey gelmesin. Efendim öğrenmeye çalışın ve öğrenin, öğrenin, öğrenin. öğrenin. Önemli kalmayın, amel edin, ihlas ile yapın ve öğretin. Ve kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, pek sevgili arkadaşlarınızı Allah yoluna çağırın. Eğer cami yolunda arkadaş değilse, başka yolda, günahta arkadaşıysan yarın yöntem düşmanın senin olacaktır o. Sen de onun düşmanı olacaksın. O gün gelmeden de dost olun burada, Allah yolunda birbirinize yardımcı olun, kardeş olunuz. De ki ya da artık ben çok şuraya gittim, şuraya gittim falan filan filan. Yerini söylemiyorum öyle şeyleri. Benim işine bu hafta sen camiye gel bakalım hadi benim hatırım. Öyle söyle. Evet senin hatırın. Allah izin gelmezse senin işini yapsın birer cami. Böyle böyle onun cami yoluna alıştır. Eğer Allah yoluna çağırmıyorsan sen arkadaşın, senin arkadaşın değil o, senin dostun değil o. Sen ona dost değilsin ya. Cenazesine tabi olsun, namazını kılmıyorsun. dost değilsin sen ona değil birader. Olma böyle şey, yapma böyle şey yaparsa kına. Dost dost dostu bir ama. Öyle farz edelim. Gözünüze getiririz. Bak. Bir ama var. Önde bir şey var. Büyük bir yar var. Ama o tarafa doğru gidiyor. Ama da şimdi sen buradan hiç ses sen bu ama'ya bakalım herif nasıl düşecek diye. Bu insanlık mıdır? Soruyorum sana. Elbet insanlık değil. Onun gösterici görmüyor. Sen görüyorsun. Ve ses çıkarmıyorsun bakalım nasıl düşecek diye. Bazı insanların baş gözü görse de hakikat gözleri, kalp gözleri görmez. Öndeki çukuru yani. O yarı. O tarafa doğru giderler felakete doğru. Hiç haberleri bile olmaz. Sen onun arkadaşısın ya. Söyle bir defa. Ya gittin yol yolda değil kardeş, Önünde senin çukur vardı ona. Söyle bir defa. Dinlemedi. Elinden tut bir defa. Yapma ya. Gitme. Gel buraya. Beni dinle sen falan. Gene gitti seni. Oradan sonra bırak. Günah senin boynları. Bitti o kadar. Mesele kalmadı. Bak sana gayet bir güzel şey. Ne kadar güzel. Haklı söyle ama. Acı söyleme sakın ha. Allah Musa Peygamber'e, Kelimullah'a iken gönderdiği halde Firavun Allah'ın düşmanı. Sakın acı sözle söyleme ya Musa dedi. Tatlı sözle söyle. Mevize güzel mevvizelerle onu yani nasihatlerle, öğütlerle onu ne yap, Aklını erdir. Acı konuşmayacaksın. Acı yok İslam'da. Zehir, biz akrep değiliz. Yılan da değiliz. Tatlı tatlı. Hikmet de böyle. Felsefe ile onun kafasına soka soka böyle böyle. Ha, şimdi bakıyorsun bu ama amağa gidiyor çukura doğru. Bakalım herif nasıl düşecek? Bu insanlık mı bu? Ses çıkarmama karışmıyor. Benden belası. Herkes kendi bacağını asır. Olmaz öyle şey. Herkes kendi bacağını asılacak ama maliyeyi bir tane böyle bir kendi önüne asarlarsa bütün maliye rahatsız edersen kokarsa eğer. Bütün maalesef rahatsız olur. Kendi bacan nasıl nasıldır ama? Ne söyleyeceksin? Emşere gitme önünde çukur var. O durur. Ya durmaz. Elinden tut git. Seni itti. Bırak ben gideceğim diye. O bir günahlı var kendi boynuna. Ama bunu iki kişi şey söylemek. Hatta mecburen de kalıp tutmak lazımdır ama o kadar baskı etmeyelim vicdan hürriyetine. Peki karşında ne Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli İslam ve meshayyin. Allahumma kahir aadaa en aadaa din, ehlik <gülüyor> zalim izal. Allahumma sholli cumhuriyeti Türkiye, el muvafikun bi umur el hayriyye. Allahumma sholli men mesra ve huzur-u hazire meshyin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ve meleikatihu yusallun ala'n-nebi ve'l-mu'minun yusallun alayhi ve salamu ve berekatuh. İbadet Allah ve tek o yaman tujgaon fi ilahin Allah yağmuru ilad ve ristan bi itaajil kubabeyin anıp aşayver <gülüyor> mincet. Belz Allah, kar Allah yağlım, ma tesnawil.